he güzel kimse. <gülüyor> şurayı, şurayı, o, o, o. <gülüyor> bitirip, i̇stina verdilmesinde artık doygunluk tamamen o kül vermiş, kaybolmuş. doygunluk ve istina diyor ne? Mertebiz onun için ni ni, ni, ni niyaza riayet etmek gü güvarlak bir şeyle uzun bir şeyi zıt oldukları halde bir arada cem eylemi buldu. Çantanın var, belli çanta, yukarıda bir boyası Girdi de kocaman bir şey çantaya girmedi. Yani, İkisiyle toplamak, bu yuvarlık bir şey de uzun kocaman bir şeyi toplamak, bir arada bulmak zor olur. Onu, öyle diyor. başka da, ona hep benzetiyor. Aa, sağa bakın, istina mertebesine, doygunluk, o... O mevzu sarhoşu olmuş. içinde kaybolup gitmiş. odur. Olması için niyaza riayet etmek, dua etmek. Yuvarlak bir şeyle uzun bir şeyi süt oldukları halde bir arada cem eğlemek gibi olur. Artık orada duaya da gerek yok. O onun içinde kargo olmuş, iş gitmiş, onunla beraber olmuş. Hani demin dedik sabahleyin Denize girmiş bir adam tekrar denize gireyim diye dua eder mi? Denizdesin zaten. Ne işin var? Denizdesin zaten. Deniz ne diyor söyler mi? Deniz işin Olmaz. Asa ama olanların sevgilisidir. Kör Kuran'ın sandığı muhafazasıdır. Evet, o asa person, yürüyemez asası, yürüyemez ama. Ama şu sebebi şey kör, Kur'an'ın muha sandık muhafazadır diyor, sandık sandığıdır, onu korur diyor kör, Kur'an'ı korur. Neymiş o diyor. Hazreti Mevla'na Kur'an'ın manasını bırakıp da el yani fazlına, harflerinde, operasyonu falan sağlananları, değnekle giren körlere, hafız olan körleri de muhafaz muhafazasına benzetiyor. Böyle olmak dememez. Şimdi kör, gör. Allah kimseyi kör etmesin, Allah korusun. O, DNA sayesinde görür. Körler e, Kur'an'ın e, pek şeyine e, sahip de manasını düşünmezler. Onun Kur'an'ı ezberlerler. Zaten ezberlerinden maksat, ondan birkaç kuş edilmektir. E, Kör Körlerin ana, babaları çocuklarını hafız yaparlarmış. Başka yapacak bir iş olmaz için. Yani Kur'an okusunlar da, menüde okusunlar da beş yon kuş kazansınlar. Değil de hafız yaparlarmış. O, onun için manasına pek bakmaz. Kur'an ile dolu olan bir sandık. Yani Kur'an'ın yalnız elfazını Ezberlemiş olan bir hafız, boş bir sandıktan evlattır. Yani, hafız o, okusun da onu. Bir sandıkta dolu Kur'an var. Kimse evin Fakat bir hafızda hafız Kur'an okuyor. dolu olan sandık. İçinde bilgi var, öbürü boş boş okuyor. Bir şey yok ama onun içinde bilgi var, Al, onu oku diyor sana. Yine yükten ve eşyadan hali olan bir sandık, yani boş olan bir sandık, fare ve gölen dolu olan bir sandıktan daha iyidir. Evde iki sandık var, fazladın ki. Birisi tabur, tumbur, boş. Öbürü de gölenlerle, fareyle dolu boş olan tercih etmesini bir alıp kapları açıp de yılanların şeylerin arıların birden çıkmasını havzu etmesin. edmesini öbür bir sandıkta Kur'an dolu kitap ee, öbür öbür de bir kapus görmüyor gözleri ama biraz okuyor minderciğine haberi yok bu kovuşturucu Kur'an. Şeyde, o, o, o, kitabı oku. Onu dinlemekten sonra onu okmak daha iyi. Dikkat bulursa Hz. Mevlana Kur'an ehlini bir takım derecelere taksim etmiştir. Birinci derecede olanlar Kur'an'ın hem el farzını, yani yani harflerini falan hem manasını bilen velise Muhammediye'dir. Hz. Peygamber'in manevi mirasına sahip olanlar Kur'an kendi hem manasını bilirler hem okumuş şeklini bilirler hem de harflerini, işte çatlatıp patlatmasını bilirler İkinci derecede olanlar Kur'an'ın Kur elfazını harflerini bilirler Lugatını bilip de esrar ve hakikinden gafil olanlar Lugatını yani, evet, bilir ama Lugatın manasını batınlı bilmeyenlerden bahsediyor. Yani, üçüncü derece olanlar Kur'an'ın yalnız elfazını hıfz etmiş ve mutsaf çekmecesi gibi kalmış olanlar. Kur'an'ın saklandığı çekmeceye, mutsaf çekmecesi de işte sade de e, yani okunuşunu öğrenip de manasını öğrenmeye de de e, Kur'an çekmecesi diyor. Kur'an'ın saklanmayı çekmez. Yani Kur'an'ın torbasına koyup ya duvar asılmış gibi olur diyor. Dördüncü derece olanlar, Kur'an'dan tamamıyla hali ve boş sandık gibi olanlar. Onu hiç okumayanlar. Beşinci derece olanlar da kalpleri Kur'an'dan hali ve fare ve yılan gibi fasit fikirler ve yanlış etkiketlerle dolup olanlar. Bu yani kendine göre ayrılmış. İnsanlık kendine göre bir tatbik yapabilirse. Ee, Kur'an'ı yanlış şeyler edenler, yanlış tefsir edenler, kas eden, yanlış şeyler edenler de eee şeylerden, e, yani boş okuyorlardan daha kötü. Herasa bir kimse emir edindiği bir vesile nail olunca artık Kulavuz, kadın, ona soğuk tutmuş. Ey güzel kimse, maddu buna, yani afrettiğine vasıf olunca artık ilme talepkar olmak çirkindir. Mesela, bir aradığım bir ilme sahip oldum. Artık o eline gideyim diye bir arzun kalır mı? Zaten ilerse işe girmiş, ona bir daha gideyim diye bir şey olur mu? Şimdi burada mesela daha güzel atıyor. Mesela buradan Medine'ye gitmek maddubumuz, arzumuz Medine'ye gitmek. Fakat yolu bilmiyoruz. Oraya gidemek için yolunu bilenlerden sorar, öğreniriz. Fakat Medine'ye vardıktan sonra Medirini nereden gidilir diye öğrenmek istemek elbette manasız bir hareket olur. Yani istediğine şeye vasıl olunca artık onu bir daha araba kılıyorsun bunu duymazsın. O senin elindedir çünkü ona sahip olmuşsun. Sen göklerin damına yani Asuman'ın fevkine Asuman'ın da üstüne yani makam vasıl olursan merdiven aramak soğuktur. Sen çok yüksek bakanlara çıksın o makama çıkmak için merdiven soğukları aramak uzun <gülüyor> bir şey. Zaten o makamı sahibi olmuşsun. ne diyorsun? Buradaki Bamu Asuman şeyde geçiyor, de geçiyor. Bamu Asuman'da Kur'an Kur hakikatlerinin ilmidir. Merdivenlerden murat da ona vasıl olacak sar, nahi, meani. Bu meani de bana çok, başıma çok iş açtı. Maani oldu. Maani mi diyor orada? Meani, meani işte benim başıma çok iş açtı. Evde altı, yedi tane lügat var. Hiçbir şeyde meani yok. Mâni mi oldu sen? Mâni. Düzelttim onu burada, meani. Kaç yazıyor? Dokuz bin yüz üç değil mi? Mâni yazmışım. Sorunca yaptım bunu. Takip eden varsa onu güzelsin. Mâni değil, mâni. manası yani, manasının. Ve esrar ve hakikatlerine vakıf olduktan sonra artık yalnız kelimelere taluk eden, onların alaka eden, kaidelerle uğraşmak soğuk olur. Meğer ki başkalarını öğretmek için olur. O başka. Yani fakir burada bunları ee, bu sadece kelimeler çöktü, bunları buldum. Sarf demek, ne demek biliyor musun? Eski Türkçe'ye bir sarf vardır. Sarf. Eski gramer, sarf. Evet. Hı, hı, hı, hı. gramer. Hı, hı. kelime yapımı ve çekimi, fiil çekimleri falan, i̇şte tamlamalar sıfat tamlamalarımız, isim tamlamalarımız falan şeyler. Yeni ismi de bu. Morpolojiymiş. Yazarsanız daha kolay bulsunuz. Morpoloji. Nahil. Gramerde cümle yapısı. Kümle dizine verilen asıl. Yani başta Türkiye'de isim, sıfat, fiil falan gider ya. Buna benzer şeyler. Meani, yani mani. Mana bilgisi. Bu çok zormuş bu. Diyelim birkesinin çözülmesi, Efendim, şimdilik arada neymiş, e, sıkmam bir şeymiş bir şeyler öyle. Çözülmesi güç, güç ve ince meselelerinden bahseden bir ilimmiş bu da. Beyan, belagat, yani açık konuşma, güzel konuşma. Ne diyor şimdi, biliyor <gülüyor> musun? Ne diyor? <gülüyor> Bediye evet, Bir de bir şey daha var şurada ha, Meani manalarmış İlmi mani Ayrı bir ilim Büyük bir ilimmiş bu da <gülüyor> Bediye Güzel sanatları Bediye sanatlar derlerdi Konuşmadaki güzellik Manalar Konuşmanın güzel yapılması Kur'an'ı güzel okuyan bir insan, artık buna ben kaidesi uydum falan, zaten güzel okuyor. Bir de Kur'an'ın künhüne malik, tepesine çıkmış, yanlış yapmış, doğru yapmış falan, bana olarak. Bir dosta yahut başkalarına öğretmekten <gülüyor> mada, bir hayır ümidiyle, böyle alet ilimlerine meşhur olmak soğuktur, manasızdır bir hayır için yapıyorsan yapması yoksa gerek yok bir şey saf ve parlak bir aynaya, kila vermeye kalkışmak cihanetten ileri gelir. Tertenin bir ayna yerine parlatır mısın Zaten parlak ama buradaki mana bu cam ayna değil. Çünkü benim pro bir insan. Mesela bu buna sen yeniden bilgiyi, felakfeyi sen ondan belki daha, daha çok çirkinsin, o güzel, sen ondan daha alt kademelsin. onu parlatabilir misin, parlatalım, o seni parlatsın. Padişahın huzuruna kabul edilmiş ve orada hoşça oturmuş olan bir kimsenin padişaha göndermek için name ve elçi araması çirkin bir şeydir zaten parçası hatta kabul edilmiş huzurla. huzurda da, kime yalvarsın bir daha, Yani Bütün bunlar manasız şeyler şeylerdi. Yani, belli bir seviye çıktıktan sonra o seviyeye tekrar çıkmak için uğraşmak manasız diyor, bütün bunların manalar. Saat kaç oldu? Dördü yirmi geçiyor, dedim. Dördü yirmi geçiyor. Haa, bak. Dördü geçmişiz. Tamam. Gittikten saat dört üçe, gelmiş. vakite geçmiş. Şimdi 3.6 <gülüyor> yapalım. 91 07 <gülüyor> tekrarla. Bize şu daha önce şunu koyalım bugün pasta otjesi biraz fazla sürdü. girdi. Sağ çıkıyor. 20 dakikaya dakika. 1 dakika. Niye çünkü kör. Kör müydük? Bugün 45 yıl okumuşuz. Ben 50 yıl kazanmıştım neyse. Şurada teminler söyledik ki Kur'an-ı Kerim, Hazir Mevla'na e, sent peygamberde i̇şte, bir de bulmaktır. Mezhebimiz de Kur'an-ı Kerim'in tam bir şerhidir. Şerhidir. Oradaki manalar aynen bu aktarılmıştır. Hadisler derken artık Kur'an gibidir. Kur'an değil ama Kur'an gibidir. Onun için üzerine bitirdiği zaman hep partiyat ediyoruz, el-partiyat. Ama şimdi bir şey var mı şurada? münip An anamız diye kabul edip sonra siz kabul edeceksiniz ama evet. göster. Evet.